Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace Formula 1 yarışında Shell'e karşı bir eylem gerçekleştirdi. Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde Greenpeace eylemcileri açtıkları pankartla Shell'in kuzey kutbundaki petrol arama çalışmalarını protesto etti. VIP bölümünün karşısındaki çatıdan tırmanışçılara sarkıtılan 20 metre uzunluğundaki pankartta Arctic Drilling Shell No. Yani Kuzey Kutbu'nda petrol aramak mı? Hayır, Shell ifadesi yer aldı. Tabii ki buradaki Shell No, Hell No. Yani cehenneme ifade ediyor. Tabii ki Türkçesinde bunu tam ifade etmek çok mümkün değil. Belçika Grand Prix'sinin ana sponsoru olan Shell, Alaska ve Rusya açıklarında petrol aramak için milyarlarca dolar harcıyor. Ve sivil toplum kuruluşları ve milyonlarca insanın protestolarına rağmen bu planlarından vazgeçmiyor. Pankartı açanlardan Greenpeace aktivisti Belçikalı Tony Martin eylemin amacıyla ilgili şunları söyledi. Grand Prix Shell için en önemli günlerden biri. Shell burada logosunun her yerde görünür olması için elinden geleni yapıyor ama Formula 1 yarışlarını izleyen milyonlarca kişiye söylemediği bir şey var. Shell gezegenimizin en hassas, en eride yerlerinden Kuzey kutbunda petrol arama planları yapıyor. Burada yaşanacak olası bir petrol sızıntısı sadece bölgeyi değil tüm ekosistemi etkileyecek felaketlere neden olabilir. Burada bulunma nedenimiz sponsor firmanın gerçek yüzünü Formula 1 izleyicilerine göstermek. 4 milyona yakın insan SaveTheArctic.org sitesi üzerinden bu konuda imza attı. 4. Japon otomobil devi elektrikli araç şarj istasyonlarını yaygınlaştırmak için işbirliği geliştirdi. Elektrikli araç kullanımının en hızlı yaygınlaştığı ülkelerin başında gelen Japonya'da Ülkenin önde gelen otomobil üreticileri elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması için işbirliği yapıyor. Japon, Nissan, Honda, Mitsubishi ve Toyota tarafından ortak yayınlanan açıklamada 4 şirketin işbirliğiyle birliğiyle gerçekleşecek çalışmalarla ülkedeki hızlı şarj istasyonlarının sayısı 4000'e normal istasyonların sayısı ise 8000'e çıkarılması hedefleniyor. Açıklamada bu hedef için herhangi bir zaman aralığı verilmedi maalesef. Hali hazırda ülkede 1700 hızlı ve 3000 normal şarj istasyonu bulunuyor. Bununla birlikte Japon hükümeti yakın zamanda elektrikli şarj istasyonlarının sayısının artması için 100... 5 milyar yani yani 1 milyar dolar teşvik paketi hazırlamıştı. 2012 yılında ülkede satılan 26 bin elektrikli araç toplam araç satışlarının halen yalnızca %0.6'sına sahipken Japon hükümeti bu oranı 2020 yılında %15 ila 20 aralığına yükseltmeyi hedefliyor. Hükümetlerin elektrikli araçların yaygınlaşması için çaba göstermesi fosil yakıt tüketiminin azaltılması açısından çok önemli. Fakat doğayı korumak ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için elektriğin kömürlü termik santrallerden arınması gerekiyor. Bunun için hükümetler aynı zamanda yenilenebilir enerjilere yönelerek araçlarda kullanılan enerjiyi doğa dostu yollardan temin etmeliler. Küresel ısınma %95 insan kaynaklı. Agostan Ceren Saloğan haberine göre... Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin dört parça halinde yayınlanması beklenen 5. Değerlendirme raporunun taslak çalışması basına sızdı. Raporda sera gazı salımı, iklim değişikliği kuraklık yükselen deniz seviyesi, kasırgalar ve benzeri doğa olaylarıyla ilgili birçok çarpıcı bulgu ve senaryo var. En çok konuşulacak konulardan birisi ise raporun küresel ısınmanın sebebini insan ve insan kaynaklı eylemler olduğunun %95 oranında kanıtlanması. Sanayi devriminden bu yana 0.8 santigrat ve sera gazı salımı ise %41 oranında artış gösterdi. İki verideki artış eğilimi aynen devam ederse... Bu oranın çok kısa süre içerisinde ikiye katlanması bekleniyor. Yaklaşık 200 hükümet küresel ısınmayı 2 santigratın altında tutmak için anlaşmıştı. Zira 2 santigratın üzerindeki artışlarda kuraklık canlı türlerinin yok olması, seller ve hızla artan deniz seviyesi gibi tehlikeli olayların kontrol altına alınamayacağı, hatta adaların ve kıyı şeritlerinin tamamen sular altında kalacağı öngörülüyor. Beşinci değerlendirme raporu deniz seviyelerinin yükselmesiyle ilgili değişik senaryolarda sunmuş, Bu senaryoların en iyimser olanı geçtiğimiz yüzyıldaki 20 santimlik bir yükselmeye dayanarak deniz seviyesinin bu yüzyılda 25 santimetre daha yükselmesi. Fakat salımlar bu hızla devam ederse 2010 yılına kadar yaklaşık 53 santimlik bir artış olacağı öngörülüyor. Tabii ki bu rakam bile fazla iyimser bulan başka çalışmalar var. Onlar artış 2 metreye ulaşacak diyor. Hükümetlerin acilen daha sıkı kanunlar ve daha ciddi yaptırımlar uygulaması Küresel ısınmayı yavaşlatması gerekiyor. Bolu'da binlerce ölü balık karaya vurdu. Bolu'da Bakırlı Köyü yaylasında bulunan gölette binlerce yavru sazan balığı kıyıya vurunca köylüler yaklaşık 15 gündür balık ölümlerinin yaşandığı konusunda şikayette bulundu. Bolu Orman ve Su İşleri Müdürü Sezgin Atay kendilerine balık ölümleriyle ilgili bilgi gelmediğini söyledi. Balık ölümlerinin çeşitli nedenlerle gerçekleşmiş olabileceğini belirten Sezgin Akay, ''Ekiplerimize gönderip gerekli incelemeyi yaptıracağız. Yaşanan balık ölümleri aşırı sıcaklardan kaynaklı olabilir. Ölümlerin nedeni hakkında net bilgiyi ekiplerimiz araştırmasının sonunda verecek.'' dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği